Boş yaşam için teknoloji. Merhaba. İtalya'nın tarihi kenti Milano'nun ardından İspanya'nın Barcelona ve Madrid şehirlerinde de uygulanmaya başlanan dizel yasağı diğer Avrupa şehirlerine de ilham oluyor. 2020 yılı içerisinde Fransa, Hollanda ve Norveç'te uygulanması beklenen araba yakıtı yani dizel yasağının Türkiye'yi de etkileyeceğini belirten Kadir Örücü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hem çevreye hem de insanlara zarar verdiği kanıtlanan Dizel motorlu araçlar benzinli araçlara göre 10 kat daha fazla zararlı gaz salımı yapıyor. 2030 yılında dizel araçlar kademeli olarak üretimden kaldırılacak. Tarihi dokuyu korumak ve hava kalitesini arttırmak için başlatılan dizel yasağının yakın zamanda başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde de göreceğimize inanıyorum dedi Kadir Örücü. Dünya Sağlık Örgütü WHO tarafından yapılan laboratuvar testlerinde çevreye 10 kat daha fazla zarar verdiği kanıtlanan dizel yakıtı yanarken ortaya çıkardığı katı parçacıklar nedeniyle yalnızca havayı kirletmekle kalmıyor, tarihi yapılara da zarar veriyor, sağlığımızı da yok ediyor. Zehirli sofralar sivil toplum ağı, Kasım 2019'da herkesi insanların sinir ve hormonal sistemine zarar veren pek çok kanser türüne, lösemiye, kısırlığa neden olan çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyoçeşitlik kaybına neden olan ekosistemi tahrip eden, toprağı ve suyu zehirleyen pestisitlere karşı harekete geçmeye çağırarak Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde bir kampanya başlattı. Zehirsiz kampanya kısa sürede 100 bin imzaya ulaştı. Hatta kampanya talepleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi de verildi ve meclis gündemine konu taşındı. Zehirsiz Sofralar Proje Koordinatörü Batur Şehirlioğlu Tarım ve Orman Bakanlığından gelen bu haberin olumlu olduğunu ancak zehirsiz doğa dostu tarım yöntemlerini geliştirmeye dönük politikalara da acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Batur Şehirlioğlu'nun açıklaması şöyle. Mesele sadece zararlı pesisitlerin yasaklanması değil ki bunlar da zararlı etkileri yıllarca maruz kalındıktan sonra yasaklanıyor. Mesele mevcut ve gelecek kuşakların, çevrenin sağlığını koruyan, sorumlu, Önlemini baştan alan politika ve stratejiler üretmek. Bir pestisite yani tarımsal zehri yasaklayıp ne yazık ki sıkça görüldüğü gibi başka bir pestisite yani tarımsal zehre ruhsat vermek değil. Ekolojik, sağlıklı ve sürdürülebilir tarım ancak agroekolojik yaklaşımlarla mümkündür. Tarım uygulamaları canlı ekolojik sistemleri temel almalı, onlarla birlikte çalışmalı. Onları kendine model almalı ve onların devamlılığına katkıda bulunmalı demiş Batur Şehirlioğlu. Kampanyaya destek olmak için siz de change.org.taksim zehirsiz sofralar adresine gidebilirsiniz. Türkiye'de geçmişi 2014 yılına kadar uzanan güneş enerjisi sektörü 40 megawatt kurulu güç ile başlayan yatırımlarını arttırıyor, büyümeyi sürdürüyor. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genset Başkanı Halil Demirdağ yaşanan gelişmeler, elde edilen sonuçlar ve yapılan projeksiyonlar ışığında sektörün 2020 yılında iyi bir başlangıç yaptığını söyledi. Türkiye'nin güneşte 6 bin megawattlık kapasiteye ulaştığını belirten Demirdağ sadece son 3 yıllık dönemde kurulu gücün yüzde yaklaşık 75 artış gösterdiğine dikkat çekti. Demirdağ Şu değerlendirmeyi yapmış bizlere. Güneş enerjisi sektörü yılın ikinci yarısında çatı uygulamalarını kapsayan yeni lisanssız yönetmeliğin yayınlanması, elektrik tarifelerindeki artışlar ve süresi biten lisanssız projeleri ilave 3 aylık süre verilmesiyle hareketlendi. Enerji kaynağımız olan güneşe yapılan her yatırım ekonomimizi güçlendirecek. Bunun için yeni kapasiteler açılacak, GES yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut kurulu güç sayesinde Türkiye ithal doğalgaza harcayacağı 600 milyon dolarlık bütçeyi kendi ekonomisine kattı. Bu masrafı yapmadı. Güneş sistemlerinin yaklaşık 30 yıl ömrü olduğu düşünülürse bu da 18 milyar dolarlık tasarruf ve böyle bir meblağın da Türkiye bütçesine kazandırılması demek dedi. Demirdağ şöyle tamamladı. Sözlerini önemli olan elde ettiğimiz bu başarının devamlılığı. Türkiye büyük potansiyelinin daha iyi farkına vararak gök yüzünü görebildiği her yerde tarım yapılmayan arazilerde fabrika, mesken ve şirket çatılarını ekonomisine dahil ederek kendi güneşinden kendi enerjisini üretmeli dedi. Birleşmiş Milletler'in iklimle ilgili biriminin COP25'in ev sahibi Şili'nin verilerine göre 114 ülke Birleşmiş Milletler'e 2020'de yeni iklim planı sunacaklarını açıkladı. Bu rakam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de geçtiğimiz Eylül ayında iklim zirvesinden bu yana Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirmeyi taahhüt eden ülkeleri ikiye katladığı anlamına geliyor. Glasgow'da 2020 sonunda düzenlenecek COP26'nın başkanı Claire O'Neill, net sıfır emisyon planı geliştirme sözü veren ülke sayısının 60'tan ...121'e çıkmasının çok önemli olduğunu vurguladı. 2020 ülkelerin 2050 yılına kadar net sıfır hedefine olan bağlılıklarını göstermeleri için altın bir fırsat sunuyor. Isınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma şansımız olacaksa dünyanın bir araya gelmesi çok önemli dedi. Yine aynı verilere göre İstanbul 2020'de iklim hedeflerini güçlendireceğini UNFCC'ye bildiren Türkiye'den ilk ve tek metropol oldu.